Hep Fatiha suresinde okuyoruz ya. İhdinas sıratal müstakim. Ey Rabbim bizi sıratı müstakime erdir. Dost doğru yola erdir. Sıratel lezîne en'amte aleyhim. Kendilerine nimet vermiş olduğun kimselerin yolu olan doğru yola erdir. Gairil mağdubi aleyhim ve dâllîn. Sapıtmış Yolunu şaşırmış, kadaba uğramış, yani Yahudi ve Hristiyanların yoluna değil, Peygamberler misali, Sıddıklar misali, Şehitler misali, Salihler misali, Kendilerine nimet vermiş olduğun kimselerin yoluna, dosdoğru yola. Hep böyle dua ediyoruz, belki manasını bile bilmiyoruz. Bizi doğru yola ilet. Peki biz hiç o doğru yola girdik mi? Kur'anla doğru yola girecek idik. Okumuş olduğumuz Kur'an doğru yolun ta kendisiydi. Ama biz okumadık ki. Okusak bile ne söylediğini Rabb'im bilemedik ki. Bilsek bile hayatımıza uygulamadık ki. Ey insan! Bizzat Fatiha suresinde sen doğru yolu istiyorsun ama işte o Kur'an doğru yolun kendisi ona sahip çıkar, manasıyla, içerisindeki mucize olan her şeyle sahip çıkar, ve de hayatında Kur'an'ı hakim kılarsan, işte o zaman sen doğru yolun ta kendisindesin, doğru yola girmişsin ama, o yolun Kur'an yolu olduğunu idrak edememişin ki, her gün sadece dil ile belki 40 defa en az, Ey Rabbimiz bizi doğru yola ulaştır. O doğru yola ulaşmanın yolu da okumuş olduğumuz o Fatiha'yı, o Kur'an'ı hayatımızın her köşesine hakim kılmak ile mümkündür. Ve hedeynâ huma sırâta müstakîm. Hiç şüphesiz ki Rabbimiz Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam hakkında biz o ikisini doğru yolumuza erdirdik. Elbette o doğru yolun sahibi yüce Rabb'im o doğru yola iletendir. Yine ayet-i kerimede ve lehdeynahum sıratam müstakîme biz onları doğru yola ilettik. O zaman bizim ihtina sıratal müstakim, ey Rabb'im bizi doğru yola ilet diye dua etmemiz boşuna değil. Elbette doğru yola iletecek olan yüce Rabbimizdir. O yolun sahibi o yola iletecektir. İşte o yolun sahibi de bize doğru yola nasıl ulaşılacağını ifade etmiştir. Yine Rabbimiz Es-subhânallâh fe emmennadîne âmenû billâhi ve ittasemû bihi feseydhulhum fî rahmetin minhu ve fadlî ve yehdîhim ilâ sıratin mustakîm. Allah'a tam manasıyla iman edip de Allah'a sarılan kimselere gelince Allah rahmetine ve lutfuna onları daldıracak ve onları dost doğru yoluna iletecektir. Dost doğru yola iletecektir. Rahmetiyle, fazlıyla, lutfuyla onları donatacaktır. Cenneti i alaya, firdevs alaya ve cemale ulaştıracaktır. Ama şart İman edip de Allah'a sarılan, iman edip de Allah'a dayanan, iman ve Allah'ın ahkamına tamamen sarılma istikametin yoludur. İstikamet de kişiyi cennet ve cemalullah'a götürür. Demek ki kıymetli kardeşlerim, Hidayet yoluna varmaktaki en büyük ölçü Allah'a ve Resulüne onun kitabına ve sünnetine yapışmayla mümkün. Ne Rabbimiz şöyle buyuruyor Esable ve keyfe tek ve entum tutle aleyküm ayetullah ve fikım rasullü Size nasıl oluyor da Allah'ın ayetleri size okunduğu halde ve fiüm rasullüü, İçinde içinizde Allah'ın resulü olduğu halde siz nasıl olur da küfre düşüyorsunuz? Nasıl oluyor da inkara gidiyorsunuz? Yani Allah'ın ayetini duyduğu halde, resulü işlerinde olduğu halde Allah'a karşı kafir olan insanların şaşılacak hali var. Nasıl oluyor da hala küfre gidiyorlar? Elbette bir Müslüman memleketinde Kur'an duyup, Resulünü duyup, onun hayatını, onun sevdasını, onun ümmetine karşı halini duyup da onu en iyi şekilde bilip de onun yoluna gidemeyen insanlar için aynı şey elbette geçerlidir. Ve yâtesim fakat hudiye ila sıratim Her kim ki Allah'ın yoluna sarılırsa, Allah'a dayanırsa o dost doğru yola iletilir. Dost doğru yola iletilmenin yolu demek ki Allah'a ve Resulüne itaatle ibadetle mümkündür. Yeheti bihellahu man ittabar düvanohu es-salam. Allah kendi rızasına yapışan kimseleri selamet yollarına götürür. Allah kendi rızasına tabi olan kimselerini selamet yollarına götürür. Ve yuxrijohum mina zulümeti ile nur biidni izni ile onları karanlıklardan nura götürür. Küfür karanlıklarından, münafıklık karanlıklarından, fasıklık karanlıklarından, cehalet karanlıklarından, iffetsizlik, namussuzluk, üçkağıtçılık karanlıklarından, hile hurda karanlıklarından, nura iletir, nura, o nurda İslam'ın ta kendisidir. Nurun olmadığı yerde karanlık olur, Kur'an'ın olmadığı yerde İslam'ın olmadığı yerde karanlık olur. Adil, Hazreti Ömer gibi adil kimsenin olmadığı yerde, onun mukabili olan haccacı zalim gibi zalim olur. İslam'ın ahkamının hakim olmadığı yerde, birbirlerini yiyecek derecede heva ve hevesine tapan insanların ahkamı olur. İlim nurunun olmadığı yerde cehalet karanlıkları olur. Allah'ın nurunun olmadığı yerde vahşet karanlıkları olur. İffetin namusun olmadığı yerde çıplaklık ve de iffetsizlik hakim olur. Ama onur bir parlar da nasıl ki bir karanlık lambada elektriği yaktığın zaman içeri aydınlanır, olur bir aydınlanırsa... Bu karanlıkların tamamı elbette kendiliğinden gidecektir. İşte Rabbimin izniyle bütün bu karanlıkların yerine bu nuru hakim kılma sevdasından başka bir sevdada değildir Rasulullah Efendimiz ve onun asabı başka bir sevdada değildi. Ve <gülüyor> yehtihim ila sıratı müstaqim. O bütün zulümat, karanlıklar kalkıp da nur gelince ne olur? Allah da o kimseleri hidayet yoluna, dost doğru yoluna iletir. Peki, bu nurun karşısında karanlıkla bayakmaya çalışanlar, bu nurun karşısında illaki o aydınlıktan karanlığa kaçanlar, Rabbim şöyle misal veriyor, Estağfirullah, Vellediğile kezde bu bir eyetine summun vebukmun fillümet. Allah'ın ayetlerini yalanlayan Her biri bir ampul yerinde, bir ışık yerinde bir aydınlatıcı cihaz yerinde olan Allah'ın ayetlerini inkar edip onları yalanlayanlar. Summun sağğırdırlar ve hükmün dilsizdirler fil zulümeti zavallı karanlıklar içerisinde kalmış sağır ve dilsizdirler Allah'ın ayetine kulak tıkayan Allah'ın ayetini duymayan Allah'ın ayetini duyunca kabul etmeyen sağırlar kulağı duyan sağırlar ve de dili batıla döndüğü halde Kur'an'ı ve Allah'ın ahkamını söyleyemeyen dilsizler, onlar karanlıklar içerisindedir. Küfür karanlıklarında, nifak karanlıklarında ve de maneviyatsızlık karanlığı içerisindedirler. Rüşvet karanlıklarında, fuhuş karanlıklarında, zulüm karanlıklarında, insanlığın kabul etmediği hayvaniyet hissinin karanlığında kalanlardır. Me yeşe illaha yudliluhu Allah kimi isterse Tabi o önce ister Allah da onu sapıttı. ve me yeşe yecal Her kim hakkında da Allah hayır murad ederse ve o kişi de yoluna girerse Allah da o kimseyi dosdoğru yoluna iletir. Elbette Allah'ın ayetini yalanlayan Allah'ın nuruna sır çevrenden daha zalim kim olabilir ki? <gül> Kul inneni hedani Rabbi ila sıratı müstakim de ki ey Habibim beni dost doğru yola Rabbim iletti. Evet kıymetli kardeşlerim istikamet ile alakalı sıratı müstakim ile alakalı Buna benzer daha pek çok ayeti kerime var. Elbette şimdi tek tek hepsinin tefsirini ve yorumunu yaparak burada anlatmamız bu şekilde mümkün değil. Biz sıratı müstakim deyince içinde eğriliği olmayan dost doğru yol ifadesini kullanmış İki türlü davet vardır. Birincisi hakkın daveti İkincisi de şirki temsil eden şeytanın daveti. Hak olan Allah, onun Resulü sıratı müstakime davet eder. Ve de şeytan da kendi yoluna davet eder. Sıratı müstakim, Resulullah Efendimizin Terak me Size iki şey bırakıyorum. Onlara sarıldığınız müddetçe asla sapıtmazsınız. Kitab Allah ve sünnete Resulillah, Allah'ın kitabı ve benim sünnetim buyurduğu Kur'an ve sünnettir. Sırat-ı müstakim evrenseldir. Hiçbir grubun elinde değil, gruplar ile sınırlandırılamaz. Sırat-ı müstakimi biz büyük bir caddeye benzetebiliriz. Bu caddeden kimisi otobüsle gider, kimisi taksiyle gider, kimisi de bisikletle gider. Yeter ki bu caddenin içerisinde olsun. Değişik araçlarla gidiyorlar ama aynı cadde üzerinde olursa mesele yok. Sırat-ı böylesine geniş bir caddedir. Kimisi nefsi ıslah ile Allah'a gider. Kimisi ruhu ıslah ile Allah'a gider. İlim, ibadet, taat, infak ile Allah'a gider. Yeter ki hak yol üzerinde Allah'a gidecek yol üzerinde olsun. Sırat-ı müstakimden sapma sebepleri şunlardır. Birincisi ehli kitabın sapması. Yahudi ve Hristiyanlar kendi kitaplarını değiştirdiler. Kendi elleriyle ekleme ve çıkarma yaptılar. Ondan sonra dediler ki işte bu İncil Allah'ın kitabı, bu Tevrat Allah'ın kitabı. Yahudi ve Hristiyanlar, İslam geldikten sonra, son din geldikten sonra, hala kendi dinlerinde olduğu için ve de İslam'ı kabul etmediği için, geçmiş dinleri nesh İslam'ı seçmedikleri için, onlar bu sapık fırka içerisindedir, ehli kitap olmak suretiyle sıratı müstakimden sapmıştırlar sırat-ı müstakimden sapma sebeplerinin ikincisi bid'attir. Bid'at mehhtefe bad er Rasuli muhalifan al-Kur'an ve sünneh ve icma-ül Dinde Hazreti Muhammed Aleyhisselam Efendimizden sonra Kur'an, sünnet ve icma-ı ümmete aykırı yeni şeyler icat etmeye bidat denir. Önemli olan dinde olmasıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men ehdese fi emrinâ hâve ma leyse min her kim ki şu bizim işimizde bizim dinimizde bizden olmayan bir şey uydurursa o reddolunmuştur. Öyle bidatler var ki adamı dinden eder. Öyle bidatler var ki adamı münafık eder. Öyle bidatler vardır ki adamı fasık eder. Elbette bidatin her türlüsünden kaçınmak gerekir. Böyle teknoloji doğrultusunda gelişmiş olan aletlerde bidat girmez. Bu sebeple bidati hasene diye bir bidat eklemeye de gerek yok. Çünkü onlar bidate girmez. Din işlerinde sonradan uydurulan her şeye bidat denir. İnsanın sıratı müstakimden sapıtan üçüncü cehalet ve taassuptur kendi batıl olan mezhebini, batıl olan yolunu, ilmi olmadığı halde, irfanı olmadığı halde, kuru kuruya savunması sonucunda ve de hakikati öğrenme derdi olmadığı için kişi kendi cemaat taassubuyla sapıtır kalır. O kendisi bilir ki kendisi en doğru yoldadır. Ama hakikatte sapık yoldadır. Bu şekildeki taassub da Kişiyi sıratı müstakimden eder. Dördüncüsü, ifrat ve tefrit de kişinin sıratı müstakimden sapıtma sebepleri. Din işlerindeki aşırılık ve vurdun duymazdır. Mesela şeriatın getirmediği bir şeyi, bir ibadeti ortaya çıkarmak veyahut da şeriatın getirdiği bir ibadeti ihmal etmek de ifrat tefride girer ki bu da kişiyi sıratı müstakimden alı koyar. İnsanı sıratı müstakimden çıkaran beşinci madde, kalbim temizliliktir. İbadet olmadığı halde, taatı olmadığı halde, her türlü haltı yediği halde, efendim kalbim temiz değil mi? Haramlardan çekinmeme, salih insan gibi gözükse bile, ibadetiyle, taatıyla maruf bile olsa, mesela haramlara diyelim ki kendisi de haram olan bir kadına dokunmak, onunla e, yakın ilişkiye girmek ve de ondan sonra efendim onun kalbi çok temiz gibi şeylerde kişi hak yoldan, sıratı müstahimden sapıtır. Altıncısı, ümmeti bölecek, her türlü tefrika ve kurupçulukta e, sıratı müstakimden sapma sebebi. Yedincisi de, ayet ve hadislerin yorumunda cüretkarlık yapmak. Yani, Seleften gelen, nakil yoluyla gelen, tevatür yoluyla gelen, sabit olduğu halde ayeti kendi nefsine uydurmak, kendi cemaatine uydurmak ve kendi batıl heveslerine uydurmak için nakili akıl ölçülerine çekmekte kişiyi yorumda cüretkarlık olarak sıratı müstakimden sapıtır. Bunun en büyük örneği şu anda Türkiye'de mesela bir Yaşar Nuri Öztürk'tür. Nakili akıl ölçülerine çeker. Onun için Yaşar Nuri Öztürk ve benzeri insanların sözlerine itibar edilmez. Niye? Çünkü onlar din alimi değil, sadece eski yorku zamanında yorta zamanından kalmış aristo zamanından kalmış filozof fikirlerden başkası değildir. Onların konuştuğu ayet ayet yorumu değil filozof yorumudur. Onun için yorumda cüretkarlıkta İnsanı ahtan sapıtır. Sekizincisi de laiklik. Yorumu, tanımı her ne şekilde kıvırtılırsa kıvırtılsın, bir Müslümanın din ve dünya işlerini ayrı ayrı telakki etmesi, hak yoldan sapmasının sebebidir. Ve de bu laiklik insanları hak yoldan sapıtma noktasında en baş noktada ve de en etkilisi olandır. Peki sırat-ı müstakimde kalma sebepleri nedir? Rabbim bu sırat-ı müstakim lütfettikten sonra sırat-ı müstakimde kalma sebebi Ebu Bekir Sıddık gibi ashab-ı kiramın zalim takyonuz karşısında biz Allah'a dua eder, ona ibadet eder, sana değil dediği gibi imanını haykırıp imanını çelik gibi kuvvetlendirmek sırat-ı müstakimde kalmanın birinci sebebi. İkincisi Allah'a yöneliş, zalimlere, kafirlere, münafıklara meyletmeden, menfati teperek, hak yolun önündeki her türlü engeli aşmak için Allah'a yönelip, Allah'a tevekkül edip, Rabbıma tevekkül ettim, Rabbıma yöneldim, davam hak. Peygamberim Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, kitabım Kur'an diyerek, mücahadesini hep Allah'a yönelerek yapan bir kimse yapıldığı zamanda sırat-ı müstakimde kişi sebat bulur. Ömürler belli, vakit gelince tükenir. Rızıklar taksim edilmiş başkasına gitmez. O zaman bir insan dili için yaşar, Allah için yaşar, peygamberi için yaşar ve de yönelişi Allah'a ve Resul'ünedir. Başka yerlere değil. Üçüncüsü de Peygamberimizin sünnetine temessük etmek, sünnetine yaşam yapışmak, o nasıl yaşadıysa, o İslam'ı nasıl hayatına hakim kıldıysa, o şekilde Resulullah Efendimizin nezih, pah, tertemiz bir hayatını tahlit ederek onun sözlerini hayatımıza hakim kılarak, sünneti seniye üzere, sıratı müstakimde, üçüncü maddeye bu şekilde sarılmak suretiyle sıratı müstakimde kalabiliriz. Dördüncüsü de gönül genişliği. Hasedin olmadığı, gururun belliğin olmadığı, hak kimden çıkarsa çıksın, yeter ki hak hakim olsun, Rabbimin ahkamı hakim olsun, hak ortaya çıksın diye her kim bu dava için İslam ümmetini bölmeden mücahede mücadele etmesinden rahatsız olmayacak. Demek ki sıratı müstakimde kalma sebebi Ebubekir Bekir Sıddık imanı gibi iman her yönüyle Allah'a yöneliş sünnete temessük etme ve de gönül gönüşliği, deryalar kadar geniş bir gönül ahir zamanda insanları en fazla sıratı müstakimden sapıtan engellerde Yahya bin Muaz şöyle buyuruyor üç sınıftan sakınmak gerekir, niye? Çünkü bunlar insanı ahir zamanda hak yoldan ediyor. Bir gafil alimden, bildiğini yaşamayan, yaşatmayan ve de insanların istediği gibi bir hayatı Allah'ın hayatına tercih eden gafil bir alim. Din derdi yok, dava derdi yok, hiçbir derdi olmadan... Dünyaya gafletle tapmış bir alimden sakınmak gerek, halleriyle insanları da sapıtır. İkincisi yağcı kurradan. Kur'an kıraatı okur insanların ve de şöhret, makam mensup sahiplerinin beğenmesi ve de o şekilde başkalarının makamını güçlendirmek için kıraatı nedir? Allah rızası için değil. Üçüncüsü de cahil tasavvufçu tasavvufu bilmediği halde, İslam'ın inceliğini bilmediği halde İlmi irfanı olmadığı halde diğer bir ifadeyle insanları cahilane tasavvufa yoldan çıkaran insanlar evet kıymetli kardeşlerim Rabbim bizleri istikametten ayırmasın biz bu şekilde istikamete kısaca girmiş olduk Rabbim lütfederse itikatta istikamet amelde istikamet ahlakta istikamet ve adette istikamet olmak üzere Belli başlı noktalarda hepsini ayrı ayrı bir ders olarak bu silsileye devam ettireceğiz. Özellikle takip edilmesini arzu ediyoruz ki hakikaten bizim için su ve havadan daha kıymetli. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.